Merhaba Söz Küçüğü'n programına hoş geldiniz. Bu haftada yarım saatlik birlikteliğimiz başladı. Yarım saat boyunca bendeniz ve Gözde Abla ile birlikte olacaksınız. Ee, geçtiğimiz hafta 20 Kasım'ı kutladık. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları'nın kabul günüydü. Biz de Ülkemizde ve İstanbul'da özellikle nasıl kutlandığını, neler yapıldığını biraz konuşalım istedik. Dediğim gibi 20 Kasım'ı kutlayan kurumlardan bir tanesi de İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'ydim. Gözde Abla da bu Çocuk Çalışmaları Birimi'nde. Gözde Ablacığım bize biraz bahsedebilir misin acaba? Neler yaptınız? 20 Kasım nasıl geçti? Öncesi nasıldı? Tabii ki Denizciğim. Ben Gözde. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nde özellikle çocuklarla birebir yapılan çalışmalarda sorumluluğum vardı. Bunlardan biri de aslında 20 Kasım'a çocuklarla beraber hazırlanmaktı. Neler yaptık? Aslında daha önceden çocuklarla birebir farklı atölye çalışmalarında beraberdik. Daha sonra bu atölye çalışmalarını ve çocuklarla olan birlikteliğimizi 20 Kasım'da bir kutlamayla gerçekleştirmenin önemli olduğunu düşündük. Biz aslında ikinci kez çocuk haklarını çocuklarla çocuk hakları günü'nü çocuklarla beraber kutladık. Ee, birimizin kuruluş yılı olan Kasım 2007'de de zaten ilk etkinliğimiz 20 Kasım çocuk hakları günü'ndeydi. Ee, bu yıl da yine ikincisini yaptık. Ee, şöyle oldu aslında. Hafta sonları farklı. Kurumlardan gelen çocuklarla birlikte e, resim çalışması ve tiyatro çalışması yapılmıştı. Amacımız da aslında çocukların e, 20 Kasım'a kadar kendilerinin hazırladıkları bir gösteri yapmalarıydı ve onları sunmaları, sunmalarıydı. Ayrıca e, Eyüp Belediyesi Çocuk Meclisi ile birlikte de çalıştık. E, onlarla daha çok e, bugünün çocuk hakları teması üzerine konuştuk. Farklı atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Ve en sonunda Eyüp Belediyesi Çocuk Meclisi'ndeki çocukların katılımıyla ile aslında bir... Duvar gazetesi oluşturuldu. Bunun içinde çocukların e, çocuk hakları ile ilgili, daha çok çiğnenen hakları ile ilgili e, gazete haberleri vardı. Kendi yazıları vardı. E, farklı sloganlar vardı. El ele çocuk haklarını koruyalım vardı. Çiğnenen hep benim haklarım mı gibi sloganlar vardı. Bunlar da e, aslında hazırlık sürecindeydi. 20 Kasım günü de e, aslında çocuklarla beraber kutlama fikri bizim için çok önemli. O gün sadece yetişkinlerinle e, birlikte çocuk hakları veya çiğnenen çocuk hakları üzerine konuşmak yerine biz o günü kutlamayı tercih eden bir kurumuz. Tabii ki bu çok büyük bir pembe bir e, görüntü sergilemek değil amacımız. E, çocukların bugünün farkındalığında olması aslında. Çünkü çoğu aslında böyle bir günün varlığından bile haberleri yok. Hatta bu sözleşmenin neler getirdiğinde, içinde neler yer aldığında aslında e, birebir Yaşamıyorlar, görmüyorlar. E, bu yüzden aslında birazcık bu farkındalığı artırmakta amacımız. E, o gün o yüzden yaklaşık 200 çocuk e, Santral İstanbul'da bize geldiler. Farklı atölye çalışmalarına katıldılar işte bu atölye çalışmalarının bir kısmı kültür sanat çalışmalarıydı bir kısmı çocuk hakları temalıydı yani temas aslında çocuk haklarıydı çocuk hakla ilgili konuştular karşılıklı fikir alışverişinde bulundular bir sergimiz vardı sergide de çocukların katılımı ile oluşan çocukların oluşturdukları fotoğraflar vardı ve resimler vardı bu da 25 Kasım'a kadar Santral İstanbul'da açık kalacak olan bir sergi bu şekilde gerçekleşti bir günü geçirdik 22 Kasım'da da Çocuklar hazırladıkları gösterileri sergilediler, tiyatro gösterisini sergilediler. Kısaca bu şekilde. Peki e, çocukların bugüne bakış açısı nasıldı? Hani, e, belki ilk geldiklerinde pek bir şey bilmiyorlardı çocuk hakları ile ilgili. Öğrendikten sonra söyledikleri neler oldu, neler yaşadılar? Biraz onlardan da bahsedebilirsek eğer. Hı hı. Aslında şöyle çocuk hakları diye bir şey hiç bilmiyor değiller. Böyle bir şeyden farkındalar aslında. Çünkü zaten imzaladığımız için de bu sözleşmeyi sonuçta ders programlarının içerisinde ve okulda yer alıyor. Ama birebir üzerine pek düşünme ve konuşma fırsatları olmamış. Aslında birazcık konuştular neler olduğunun. ...ne gibi sorunları olduklarını fark etmelerine yol açtı. Ee, bir de çocuk haklarını sadece çocuk hakları var yaşasın süper bir şey değil de... ...haklar var ama gerçekleşiyor mu sorusu birazcık kafalarına takıldı. O iyiydi ee, ya da şöyle oldu. Mesela o gün çocuklarla yaptığımız görüşmelerde her şey süper yerine... ...aslında şöyle şöyle şeyler var ve bunlar çözülmeli üzerinden de biraz konuştu. Böyle ilerlemeler var. Ee, tabii sadece... Onlar için değil aslında anne babalarıyla ya da öğretmenleriyle paylaştıkları var. Ee, yani çocuk hakları sözleşmesi var ve 20 Kasım'da ilan edilmiş demesi bir yetişkine çocuğun önemli bir şey. Ee, bu açıdan farkındalıkların arttığını düşünüyoruz. Ama tabii ki bu farkındalık yeterli bir çalışma değil. Çok daha e, ilerlemeli hem büyükler açısından hem küçüklerin de e, kendi haklarını özellikle çocukların bilmeleri ve talep etmeleri gerekiyor. Çünkü hala sözleşme imzaladığımızdan bu yana çok büyük ilerlemelerimiz ne yazık ki yok çocuk alanında. Aslında bu konuda bize e, AB Adalet Komisyonu'nda bir rapor yolladı ve işte hem çocuk adalet sisteminde hem eğitimde hem çocuklarla ilgili haklarda e, çok eksiğiniz var. Bunu biraz daha toparlayın, kendinize çeki düzen verin dedi. Ama tabii bakalım biz bunu ne kadar dinleyeceğiz, ne kadar e, kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Bu arada e, sevgili dinleyicilerimiz 20 Kasım'da ben de Santral İstanbul'daydım. Orada ben de e, yapılan çalışmalara biraz katıldım ve e, çocuklarla onların e, görüşlerini almak için küçük röportajlar yaptım. Şimdi bunları dinleyelim. Merhaba. Bugün Santral İstanbul'dasın ve bir çalışma yapıyorsunuz. Kendinden ve bu çalışmadan biraz bahseder misin? Bugün Celil Hoca ile tanıştık. Çok iyi bir hocaydı. Bize böyle kitaplarını tanıttı. Hani Hayal gücümüzü çalıştırmaya çalıştı. Bu kadar. Peki burada ne yapıyorsunuz? Burada mı? Burada kendimizi tanıyoruz. Ve ark e kendi düşüncemizi daha da yükseltiyoruz. Bu kadar. Peki sence 20 Kasım neden önemli? Çocuk hakları olduğu için. Çocuk hakları olduğu için. Peki çocuk, çocuk hakları ne sence? hakları? Çocukların eğitim evet. hakkı, sağlık hakkı. Peki teşekkür ederiz. Bir şey değil. Merhaba bize biraz kendini tanıtır mısın? Adım Gizem Nur, soyadım Çevik. Peki sence 20 Kasım? çocuk haklarının kabul günü. Neden bu kadar önemli? Çünkü çocukların da kendilerine ait hakları olduğu için yaşama hakkı, büyüme hakkı olduğu için ona onları belirtmek için bir gün yapmışlar bence. Yani sence bu yüzden önemli. Peki teşekkür ediyoruz. Sebil. Şey Peki sizce ülkemizde çocuklar kullanabiliyor mu haklarını? Bence pek kullanamıyorlar çünkü aileler hiç bu konuda bilinçli değil. Bilinçliyse bile nasıl olsa hapsatmazlar. Kimse de beni şikayet etmez diye bunları geçerli kılmıyorlar. Sence? Yaptığımız anketlerde birçok insanın bilinçli olmadığını anladık. Bazı sorular sorduk. Yani örneğin çocuk hakları söz etmesine kim izahlamıştır? Yanlış cevaplar çoktu. Bir de şey diye bir soru sorduk. Çocuk hakları kaç yaşından, kaç yaşına kadar, bir çocuk kaç yaşına kadar çocuktur işte. Yine yanlışlar vardı. Mesela ne tür yanlış cevap veriyorlar? 18 yaşına kadar bir insanın çocuk olduğunu bilmiyorlar mı? 12 yaşında diyorlar. O kadar küçültüyorlar çocukluğu. Peki bir anket yaptığınızdan söz ettiniz. Bu ankette insanların doğru cevaplar verememesi, çocukların çocuk olma yaşını bile bilmemesi konusu... Onların e, bu konuya ne kadar ilgisiz baktıklarını gösteriyor ve bu çok kötü bir şey. Yani size nasıl düzeltilebilir? Nasıl e, çocuk hakları olduğu, ülkemizin bu e, haklı sözleşmeyi kabul ettiği onlara anlatılabilir. Yani biz gittik. Mesela biz gittikten sonra arkamızdan e, çocuk hakları sözleşmesini yani atanlar vardı e, çöpe falan. Yani biz önce onların Atmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani çok uzun olduğunu düşünüp okumayanlar oluyor. Yani sonuna kadar okunması gereken bence çok önemli bir belge. Çünkü sonuçta onlar da çocuk olmuştu. Onlar çocukken böyle hakları yok diye. Şimdi bizim de olmasın, istedikleri için yapıyor olabilirler. Peki verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür, teşekkür ederiz. Merhaba. Bize biraz kendinden bahseder misin? Benim adım Muhammed, soyadım Salırlı, 7. sınıfa gidiyorum. Profesör Kayık Yükselik Öğretim Okulu'nda okuyorum, Alevbeyköy'deyim. Peki, bugün burada nasıl bir çalışma yaptınız? Bize biraz çalışmandan bahseder misin? Çalı, çalışmada anket doldurduk. Anket doldurduk, sonra oyunlar oynadık, gelen arkadaşlarımıza tanıttık burayı. Sonra balonlar verdik, resim çizdirdik, bu kadar. Peki ne tür bir çalışmanız var? Biraz çalışmanızdan bahseder misin? Çalışma görüldüğü gibi orada da var. Ee, haklarımızın konusu. Haklarımızı savunmayı öğrenmemiz gerekir. Öğrenemezsek bu dü yani dünyada geçim olamaz. Bana çalışmalarınızı anlatabilir misin? Ee, çalışmalarımız, anket yaptık. Ee, anket olurduk ee, büyüklere, küçüklere. Sonra e, küçük arkadaşlarımız geldi. Onları buraya tanıttık. Resimler çizdirdik. Onlara da anket doldurduk aynen. Ee, sonra... Peki anketlerde ne gibi sorular vardı? Aldığınız cevaplar nelerdi? Beklediğiniz beklediğiniz sonuca ulaşabildiniz mi? Yani bazıları bazılarını yani sonucumuza ulaştık. Sorularımız ise insan kaç yaşına kadar çocuktur? Çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların hangi hakları yoktur? İnsan haklarının yanı sıra neden çocuk hakları sözleşmesi neden vardır? Türkiye'de kaç çocuktan biri yoksu? Gibi sorular vardı. Peki aldığınız cevaplar, yani aldığınız cevapların çoğu doğru cevaplar mıydı? Evet. Aldığımız çoğu, yani bazıları doğru cevap. Peki e, yanlış cevaplar mı çoğunlukta, doğru cevaplar mı? E, yanlış cevaplar daha çok. Bunlar daha çoktu. Evet. Yanlış cevapların daha çok olması sana neyi gösterdi? İnsanların bilgisi olmasın, çocuk hakları ile ilgili bilgisi olmasını gösterdi. Peki insanların çocuk hakları konusunda bilgisiz olması sence nasıl önlenebilir? Ee, insanları daha bu çeşit kampanyalar mesela sergiler yapıp insanları daha çok bilgilendirmeliyiz. İnsanlar bilgilendirilmeli evet. diyorsun. Peki sana dönelim. Sence bugün burada yaptığınız çalışma nasıl bir çalışmaydı? Neler hissettin burada olmaktan dolayı? 20 Kasım'la ilgili neler düşünüyorsun? Kısaca bize anlatır mısın? Biz burada anketler yaptık ama yani çoğu insan bugünün özelliğini bilmiyordu işte diyor kimi diyor sevgilimle yıl dönümüm vesaire. Yani ya yani insanları bilgilendirmemiz gerek çünkü yani çok yani toplum olarak çok geride kalmış bir ülkeyiz. Yani ben çok yani üzüldüm bu insanların haline ki biz çok şanslıyız çünkü biz böyle bir çocuk meclisindeyiz, böyle gönüllü olarak çalışıyoruz burada. Yani evet çok mutluyuz buralarda. Yani diğer insanların da biraz yani böyle e, duyarlı önemsemesi gerek böyle şeyleri bence. Ee, peki e, Çocan'ın yaptığı çalışmalar sence nasıl, bugüne dair nasıl hazırlanmışlar? Ya biz bu yani bu şey olmadan önce, sergi olmadan önce bir birçok çalışmalar yaptık ve bunların hepsi çok keyifli geçtik. Aramızda konuştuk, günün değerlendirmesini yaptık, oyunlar şeklinde oynadık, kendi haklarımızı savunarak oyunlar oynadık. Daha önemlisi bugün de yani böyle bir sergi olması, insanların bilgilenmesi çok yani hoşuma gitti. Çünkü insana yani geri kalmış, çoğu şeyden geri kalmış ki yani bilgilenmeleri çok iyi bir şey bence. Peki e, sence tabi dinleyicilerimiz burayı göremiyorlar gerçekten bir stand kurulmuş üstünde çocuk haklarını anlatan bildirgeler var. Aynı zamanda çocuk meclisi üyeleri ellerinde anketler etraftan gelip geçenlere anket yapmaya çalışıyorlar ve biz de bir tanesini boş zamanında yakaladık onunla konuşuyoruz şimdi. Çok çok böyle güzel bir günü sizlerle birlikte kutlamaya karar verdim. Bu kutlamadan dolayı memnun musun? Evet çok memnun çünkü insanlar bilgileniyor. En başta yani biz bilgilendik. Sonra çevremizdeki insanları bilgilendirdik. Peki teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Size kolay gelsin diyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet kayıtlarımızı dinledik. Çok çeşitli çalışmalar yapmışlar. Gördüğüm kadarıyla mutlu olmuşlar yaptıkları çalışmalardan ve çok şey öğrenmişler. Yalnız bir anket çalışmasından bahsettiler ve sınır en çok hoşlarına giden ve en çok yanlış cevap aldıkları ...etkinlik buydu. Ne gibi cevaplar var ya da bu kadar canları sıkıldı ankete? Şöyle bu anket çalışması aslında ikinci kez uyguladığımız bir şey. Geçen yıl tabii ilk daha yeni bir birim olduğumuz için soruları biz hazırlamıştık. E, fakat çocuklar kampüse, kampüste farklı kişilerle bunu yapmışlardı. Amaç da aslında bugün çocuklar buraya geliyor. Bir kutlama var ama ne kutlaması bu? Farkındalar mı? ...ilgili bir anketti ve hani birazcık daha çocuklarla ilgili konularla farkındalık yaratmakla ilgili bir şeydi. Hani doğru cevabını vermek değil amaç, biraz kafalarında soru işaretleri bırakmaktı. Ama bu yıl çocuklarla beraber çalıştığımız için biz bu geçen yılki deneyimimizi anlattık anket çalışmasını. Onların da hoşuna gitti böyle bir etkinlik yapmak ama sorularını onlar hazırladılar... İşte bir gün toplandık hep beraber ve farklı kaynaklardan neler sorabiliriz, neler dikkatlerini çeker diye bir anket hazırladık çocuklarla beraber. Ee, sorular zaten şey diye başlıyordu. Bugün önemli bir gün mü diye başlıyordu. Zaten en çok buraya takılı kalmışlar çocuklar. Mesela burada yanlış cevap aldıklarında çok üzüldüler. Hani nasıl bilmiyorlar çocuklar bunlar bilgisiz falan gibi şeyler oldu. Bir de böyle komik cevaplar da almışlar. İşte bugün önemli bir gün çünkü işte sevgilimle tanıştığım gün gibi. Onlar da çok hoşlarına gitmiş böyle ilginç cevaplar. Ee, Tabi soruların içerisinde işte farklı çocuk hakları ile ilgili sözleşmenin kimli hangi ülkelerin imzalığına dair de farklı bilgiler de vardı zaten e, Muhammed sanırım e, bununla ilgili bir bantta e, soruları da söyledi. Yanlış cevap aldıkları zaman da çok şaşırdılar hem bir yandan üzüldüler hem de nasıl bilmiyorlar biz bilebiliyoruz dediler. Aslında bu açıdan kampüste bugüne dair ne olduğunu anlamak için önemli bir gündü. Yani sadece çocuklar gelip burada eğleniyorlar değil. Bugün çocuk hakları sözleşmesinin imzalanmasından bu yana e, kaç yıl geçti. Ama hala bir sürü sorun var üzerine büyüklüğü için çok önemli bir çalışmaydı. Çocukların da hoşuna gitti. Yaklaşık 230 tane falan anket e, yaptılar. E, böyle bir çalışmaydı bu aslında e, çocuk meclisindeki çocukların kampüs içerisinde çocuk hakları ile ilgili farkındalık artırmaya yönelik bir çalışma. Aslında gördüler ki kendi çevrelerinde olan çoğu insan bile çocuk haklarından habersiz. Ne olduğundan baktıkları zaman hani ülkesinin çocuk haklarını imzaladığını bile bilmeyen insanlar var. Ki Hı. bu çok büyük bir eksik. Şimdi İstanbul'da yapılan etkinliklerden Santral İstanbul'da olanından bahsettik. Şimdi Ankara'da 20 Kasım'da neler olduğundan biraz bahsedelim. Ankara Çocuk Hakları platformundan Ezgi.com'una bağlanıyoruz. Merhaba Ezgi abla. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol Deniz. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben diyeyim. Ezga abla, biraz e, 20 Kasım'da neler yaptığınızdan, nasıl bir basın açıklaması yaptığınızdan bahseder misin? Hı. Tabii ki. Biz bu yıl e, 20 Kasım'da çok e, bundan bir ay önce bir hazırladığımız bir rapor vardı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne yönelik yeni bir örgütün, toplum örgütün bir araya gelerek Türkiye'de çocuk hakları uygulamasına ilişkin bir rapor hazırlamıştık. Biraz o raporu ağırlık verdik. 19'u akşamında hem basına hem de diğer toplum örgütlerine yönelik bir küçük bir bilgilerleme toplantısı yaptık. İşte Türkiye'de çocukların durumu nedir diye. Tabii ki o raporda hem durum belirlemesi vardı hem de öneriler vardı. Biraz onlar üzerinde durduk. Ertesi gün de biraz sokakta etkinlik yapalım demiştik. Yine o rapordan bir takım rakamlar vardı. bir basına açıklamasından önce o rakamlar hakkında böyle biraz bilgilendirmeye çalıştık. Çünkü çocuklar için rakamlar gerçekten sıkıntılı aslında. O rakamları dikkat çekmeye çalıştık. Onlardan da küçük ekbrosurlar yapmıştık. Basına açıklamamız okuyup bir ekbrosurunda astık. Basın açıklamasında ise en çok şeye yer verdik. Yani bu durum belirlemesi daha önceden sözüme için aslında önerilerimiz vardı. Acil taleplerimiz. Onlardan söz ettik. Bu acil kadeplerimiz verdi. Aslında genel olarak Türkiye'nin çocuklara karşı yükümlülükleri var ve bu yükümlülükleri tam olarak yerine getirilmediğini altını çizmeye çalıştık. Bunlara ilişkin de yani İkimizin her yerinde, her alanda çocuk hakların tanıtılması ve aydınlatılması gerektiğini vurgu yapmaya çalıştık. Onun dışında bu son dönemde özellikle çocuk ihmal ve istihbar dikkat çekerek, özellikle de çocuk yurtları gibi alınma mekanlarının denetlenmesine ilişkin bir şeyler söyledik. Türkiye'nin imzaladığı ama henüz onaylamadığı bir sözleşme var. Daha doğrusu seçimin bir protokol var. İşkence ve diğer zalimane insan kışı veya onur kırıcı muamele ve cezai karşı sözleşmenin bir ek protokolü var. Eğer bu ek protokolü mizalarsa Türkiye bu tür yerlerin bağımsız olarak denetlenmesini öngörüyor. Fakat mizaladı ama onaylamadı hala. Biz bu konuda biraz baskı yapmak niyetindeydik. O yüzden ondan söz ettik. Onun dışında çocukların ifade özgürlüğünün garanti altında olarak katılım hakkının önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini söyledik. Evet şey Eksikliği vardı yine bu raporda ortaya çıkmıştı. Çocukların durumunu izleyecek, ona işin politikanın oluşturmasını sağlayacak bir veri ve bilgi sistemi ee, henüz oluşturulmadı. Ee, bunun oluşturulması gerektiğini ama bu oluşturulurken de hak temelli bir şekilde bir veri sisteminin oluşturulması gerektiğini, çocuklar arasında hiçbir şekilde ayrılınca yol açmayacak sistemin oluşturulması gerektiğini söyledik. Onun dışında çocuk sağlığı korumasının tedbirlerini, Acilen geliştirmesi gerektiğini, çocukların sağlık hakkının zence alınması gerektiğini vurgu yaptık. Yine eğitim hakkına ilişkin bir şeyler söyledik. Bütün çocukların eğitim erişimi sağlanmalı, eğitim ilkeliği arttırmalı dedik. Ve tabii ki platformun çalışma konularından birisi de çocuğun her şiddet nottan kaldırılması. Yani bunun için tüm önlemlerin adil alınması gerektiğini söyledik. Aslında bütün bunları daha önceden söylemiştik ama... 1 Mufası'nda bir kere daha gündeme getirdik. Bir de çocuk ombudsmanlık sistemi ne? Çünkü bu çok önemli bir konuydu. Böyle bir çalışma var aslında çocuk ombudsmanlığının hayata geçilmesine ilişkin. Ama bu ombudsmanlık sistemi nasıl kurulacağı, bu sürecin nasıl planlanması gerektiğine ilişkin sivil toplum örgütleriyle ve çocukların en önemlisi onların katılımıyla bir sürecin yaşlatılması gerektiğine vurgu yaptık. İşte Paris Prensipleri'nin uygun bir şekilde oluşturulması gerektiğini söyledik. Öyle. Yani bunları bile getirebilir basın açıklamamızda da. Ezgi'cim ben Gözde bu arada. Ee, bir sorum olacak. Ee, şimdi az önce bahsettin sen de. Daha önceden bunları zaten söylüyorduk. Bir de 20 Kasım'da söyleyelim istedik dedin. Peki sence 20 Kasım'da bunları söylemek etkili oldu mu? Nasıl bir tepki vardı Ankara'da? Basın açıklamasına? Ya aslında e, ne kadar etkili olduğunu bunlar sana göreceğiz ama. Galiba birazcık bu tür özel günlerin... Ee, şöyle izin var oluyor? insanlar belki biraz da medya Çünkü biz mesela bütün bunlara Zaten sürekli söylüyoruz Her fırsatta söylüyoruz ama Bu söylediklerimizin daha fazla Kişiye ulaşmasında belki sıkıntıya sıkıntı çekiyoruz sanırım bu tür günlerin bahanası böyle e, yani işte medya biraz daha sık yer veriyor işte e, yetkililer bu konuda gerçekten yükümlülük sahibi olanlar belki biraz daha hani yüzlerini işte çocuk hakları günü olsun, biraz daha çocuklara çeviriyorlar hani o, o belki etkisi olabilir bakacağız bundan sonra bir süreç gösterecek aslında. Umarım öpküzü olur tabii <gülüyor> Evet. Ankara Çocuk Hakları Platformu olarak yapıldı değil mi basın açıklaması? Evet, bütün bunu Ankara Çocuk Hakları Platformu olarak evet. yaptık. 8 örgütünün kurduğu bir platform Ankara Çocuk Hakları Platformu. O zaman evet. çok teşekkür ediyoruz bize böyle Ankara'dan neler olduğunu anlattığın için. Biz de çünkü programda böyle biraz İstanbul'da ya da genel olarak 20 Kasım'da neler olduğundan bahsetmeye çalışacağız bugün. Çok evet. teşekkür ediyoruz sana Ezgi'cim. Başka tamam. son olarak <gülüyor> çok eklemek istediğin bir şey var mı? Yok yani gerçekten az önce söylediğiniz çok önemliydi. Hani umarım bütün bu sözünü ettiklerimiz bilir tarafından duyulur ve hani hep birlikte çocuk haklarının hayata geçirmesi için bir an önce yol, yol alırız. Çok teşekkür ederiz size. Teşekkür ederiz ablacığım. Hoşça kal. Evet, Ezgi ile yaptığımız konuşmanın ardından biraz da aslında İstanbul'da Santa İstanbul'daki etkinliğin dışında farklı çalışmalar da oldu. Bunlardan bir de aslında bizim radyoda da şu gündemimizde olan bir konuydu. Çocuk ihmal ve istismarı. Çocuk ihmal ve istismarın önleme platformu bir basın açıklaması yaptı 20 Kasım'da. Seda Akço bizim de konuğumuz olan Seda Akço yaptığı açıklamayı. E, bu da önemli bir gelişmeydi. E, ayrıca o gün kendi platformlarının internet sitesi de yayına girdi. E, oraya da Girebiliriz. E, bu da önemli bir gelişmeydi. Tabii çocuklarla kutlamanın dışında e, özellikle çocuk hakları hayata geçirilemiyor ve uygulamada birçok problem var. Bunlarla ilgili de yapılan basın açıklamaları çok önemliydi 20 Kasım'da. Türkiye'de 20 Kasım 2008 böyle geçti. Çocuklarla beraber kutlamalar ve farklı basın açıklamalarıyla. Umarım işte 20 Kasım 2009'da ve 20 yıl geçtikten sonra sözleşmesinin imzalanmasından itibaren daha farklı... ...bir duygu içerisinde oluruz. Böyle hep mutlu oluruz. Basın açıklamalarımız çok olumlulara yönelir. Böyle hep negatif şeylerden bahsetmeyiz. Bu şekilde geçti bence 20 Kasım. Ee, aslında bence önemli olan e, 20 Kasım'da aslında tabii ki de önemli ama hani e, birilerinin çıkıp bir şeyler söylemesi e, çocukların çok mutlu olması değil bence... Çocukların her gün mutlu olması ve her gün çocuk hakları ihmallerinden korunması. Eğer böyle olursa zaten her gün çocuklara 20 Kasım olur. Ve her gün 20 Kasım olursa da zaten çocuklara çok mutlu olur. Aslında teoride bir şeyler öğretiliyor okullarda ve halk tarafından. Ama bunlar zaten teoride kalıyor. Hiçbir şekilde gerçeğe getirilemiyor. Hayatı uygulanamıyor. Ee, tekrar diyelim çocuk hakları çocuklar tarafından özgürce yaşanmalı. Çocuklar çocuk olduğunu bilmeli. Ee, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bizi dinleyen dinlemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve hatırlatanın bizim bir mail adresimiz var. Sözkütüynetgmail.com Buraya iyi kötü bütün görüşlerinizi yollayın ki programımız güzelleşsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.